Yani ja uusi bilja, hymine, shaitan, demek. 8. raja, ja uusi Fatihadan ja uusi 9. ja uusi raja, ja uusi raja, ja uusi raja, ittifakla uusi raja, ja uusi yani ja demesi.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 Buruç suresine kadar olan surelerdir. Efsaat-ı Mufassal, Buruç suresinden Beyyine suresine kadar olanlardır. Kısar-ı Mufassal, Beyyine suresinden sonuna kadar olan surelerdir. 15- Sadece sabah namazında birinci rekatı ikinci rekattan uzun tutmak.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 İki secde arasında ellerini uylukları üzerine koyması. Otuz, secde oturuşuyla teşehit oturuşlarında sol ayağı yere yatırıp üzerine oturması ve sağ ayağını parmakları kıbleye gelecek şekilde dikmesi. Otuz bir, kadınların kalçaları üzerine oturmaları, uyluklarından birini,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 bu yöndedir. Gerçi o genel manada parmak kaldırılmasını tavsiye etmemekteyse de üstadımız Hacı Mahmut Efendi Hazretleri üstadı Hacı Ali Aydar Efendi Kuddesis Sıruhunun da tatbikatını benimsediği için bu sünnetle amel etmektedir. 33. Son oturuşta Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e salavat getirmek. 34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 Bir kimse boş bir arazide bulunduğu vakit ezan okuyup ikamet ederek namaz kılarsa, onunla beraber 4000 bin yahut 4 milyon melek namaz kılar. Bu hadisi şeriflerden anlaşıldığı üzere, farzı namazların ezan okunarak ve ikamet edilerek kılınması sünnettir. Ancak bulundukları mahallelerin camilerinde okunan ezan ve